Merhabalar değerli Yeşişi Marküsü dinleyicileri, 94.9 Açık Radyo'da, ben Zutku Uder ile birliktesiniz. Bugün değerli bir konuğum var, Cem Kaya, hoş geldin. Hoş bulduk, Kutku selam. Ee, remake, Remix ya da Türkiye'de piyasaya çıkmış ismiyle ya da gösterilmiş ismiyle motor belgeselinin ve ayrıca Arabesk belgeselinin de sinarist ve yönetmeni Cem. Arabex, Arabex pardon özür dilerim efendim. Tabii e <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e Cem bugün bizlerle olacak. E Yeşil Çam Arközisi üzerinden onunla birlikte e uzun zamandan beri zaten karşılıklı sohbet etmek istiyordum. E sanırım iki yıl sonunda böyle bir fırsatla yakalamış olduk. Öncelikle tekrar hoş geldin. Hoş bulduk teşekkürler davetin için. Evet e sanırım e şu anda sen Almanya'da yaşadığın için bir sık sık e gidip geliyorsun ya bu İstanbul'a. Şu dönem daha az ama eskiden sık sık gidip geliyordum. Ee, ve sanırım özellikle ilk çıktı dönemde motorun e, Türkiye'de bir aile e, buradaydı bulundun. Hı hı. Ancak şu anda ağırlıklı olarak sanırım e, Almanya'dasın. Hı hı. Yine Almanya'dayım. Yani evet. şey, çekim süreçlerinde işte Arabex ile motoru çektiğimiz dönemde işte 2007-2011 arası buradaydık İstanbul'da tamam. yaşıyordum. İşte filmler bitti ee, ya da işte montaj aşamasına geldiğimizde şey Berlin'e döndük yine. Okay. Şimdi tabii e, seninle aslında konuşacak çok konumuz var yani Bizim yayın süremizde 25 dakika kadar e, sürüyor e, Hani bugün artık ne kadar konuşabilirsek gibisinden Daha sonra artık sen Almanya'dan tekrar buraya geldiğin zaman ne zaman seni yakalarsın O gün yine alıp <gülüyor> yakapaçı diye sormak <gülüyor> isterim e, Ama bugün hani birazcık da birikmiş konuların üzerine eğilmek istiyorum Tabii sonra senin e, program sonuna doğru Seni daha sonra yapmak istediğin konusunda gireceğiz Ama ilk başta benim için e, böyle buzdolabında beklettiğim bir soru var e, ...hayırlı olsun tabi... belgesel olması... ...çünkü ben belgesinin biraz... ...başları döneminde aslında tanışmıştık... ...ama sonra ben de o dönem İtalya'da yaşadığım için... ...pek bir araya gelemedik... ...sonra proje çok gelişti... ...ve açıkça söylemek gerekirse... Ya ...benim düşündüğümden de çok daha komplike bir... E, ...belgesel ortaya çıkmış oldu... ...bu belgesel üzerine biraz... motor üzerine biraz konuşmak istiyorum... ...ya da remi, Remake, remix, rip, rip off. Hı hı. ...bu konular üzerine konuşmak istiyorum ama... ...konuya aslında şöyle istersen bir giriş yapalım... E, benim için yani belgesinin ismi remake, ripoff e, ve remix o şekilde ele alırsak bu ripoff kavramı, e, remix kavramı ve e, remake kavramı birazcık galiba ülkemizde biraz yanlış mı anlaşılıyor sence? Yani bu konular üzerine hmm. e, insanlarla konuşmaya başlayan özellikle ripoff e, tabirinden dolayı ya da hani bu işte seni daha açıklayacak işte kopyalama kültürü. Bu konularda e, hani biraz seninle konuşmak istiyorum. Biraz karşılaştığın sorunlarla da konuşmak istiyorum. Yani bu remake konusuna girmek gerçekten çok e, cesur bir iş. Hmm. Çünkü, ve sen ortaya koyduğun zaman da bu ortaya çıkarttığın eser e, hani bence zaten bir iki şekilde yapabilirdi. Ve bunlardan bir tanesinin e, altından kalkmışsın. Ee, o oh, estaf teşekkürler. Oldukça başarılı bir montajla e, birlikte bunlar çok güzel bir sunum. Sen yani o bir, biraz ben belgeselin e, hani bir ortaya çıkış Hı -hı. E, hikayesini birazcık onun böyle seninle tamam. e, daha böyle detayına girerek konuşmak istiyorum. Hı -hı. Evet, Anlat. E, birazcık da o senin Hı -hı. kopyalama üzerine olan hani o görüşlerini de burada hani yayında da paylaşmak güzel Hı -hı. olacak benim için. O zaman şöyle başlayayım. Ben e, bu belgesele başlamadan önce e, bir diploma tezi yaptım e, Almanya'da. Bunun ismi de Remake Remix Report'tu. Yine Hı. aynı isimdi. Ardından işte onu büyüttük. Master tezi yaptık. E, bunu e, işte biraz akademide işte şey kopya kültürünü çalıştım aslında. Ve bunu Hı. Türk sineması üzerine yaptım. Niye? Çünkü Türk sineması yani Türk sineması veya Yeşilçam sineması dediğimizde... ...her daim işte çakma, arak, evet. işte şöyle kopyalamışlar, böyle almışlar diye. Hani sürekli böyle bir şey var, bir... Ee, nasılim aşağılama durumu var Hı -hı. Ee, işte yeşil çamcılarla ya da sinemacılarla konuştuğunuzda da işte birileri bunu savunuyor diğerleri savunmaya geçiyor hatta Hı -hı. böyle bir durum var ben de bunun peşine düştüm ee, dedim ki yani bu yerleştirme işte ya da alma uygulama e, nedir yani bunu bir kötü bir şey midir ee, iki biz Türkiye'de niye bunu böyle yani hem açıkça ...hem de çokça yapıyoruz diye evet. bir sorunun peşine düştüm. Ve ben ilk değildim bu arada. Yani bunun üzerine mesela... E, ...değerli hocam Ahmet Gürata... ...Bilkent Üniversitesi'nden... E, ...doktora tezi yaptı. Yani tam bu Türk sinemasında uygulamalar üzerine. E, ve onun aslında... ...o tezinden yola çıkarak... ...çok değerli bir tezdir. Umarım yakında basılacak da. E, Orada zaten her şeyi incelemiş yani bu uygulama metotlarının işte ta Osmanlı'nın işte batıya açıldığı dönemde Tanzimat döneminde zaten başladığını anlatıyor orada. İşte edebiyatta başlıyor tabii ki bu hani filmlerde başlamıyor evet. işte Ahmet Mithat'ın şeyi var Çengi romanı var işte Don Kişot uyarlaması işte dönemin Osmanlısına uyarlamışlar Don Kişot hikayesini mesela ama değişmiş tabii ki bunu uyarlarken onun dışında seslendirmeyi anlatıyor Ahmet Gülata tezinde şöyle ki. ...yabancı filmlerin seslendirmesi yapılırken Türkiye'de... ...bu yabancı filmler Türkiye'de geçiyormuş gibi seslendiriliyorlar. Evet. Dardanel no Pasaran diye bir film var mesela. Çanakkale Savaşı'nı anlatır böyle daha nötr bir film. Onu işte kahramanlık filmine çeviriyorlar. Araya sahneler konuyor. ...yani orijinal filmin arasına... ...işte kendi çek, ...türkiye'de çekilmiş işte kahramanlığı anlatan, anlatan... ...sahneler koyuluyor. Bazı filmlerin arasına işte cami konuluyor. Bazı Hı -hı. filmlerin arasına şey... ...göbek dansı, ne Türkçesi göbek dansı mıydı? E, yani. ha, evet. Sahneleri konu. Yani yerleştiriliyor... ...buna. Demek ki burada bir bunu yerli yapma... ...hani seyircinin de bunu yerli filmmiş gibi... ...tüketme şeysi var. Öyle bir istek var... ...anladığım kadarıyla. Hat, çizgi romanda da vardır aslında. Çizgi romanda evet. da var. Aynen çok doğru. Um, ve burada seslendirmeye geçiyorum. Hemen Ferdi Tayfur. Ferdi Bizim arabesk Ferdi evet. Tayfur değil de şey seslendirmeci Ferdi Tayfur. Ferdi Tayfur işte Adalet Cimcoz'un kardeşi mi abimi bilmiyorum. O dönem çok önemli. E, tiyatrocu hem seslendirmeci. Ferdi Tayfur şunu yapıyor mesela işte Laurel Hardy veyahut da Marx Brothers'ların e, seslendirmesini yapan kişi. Bir Hacıvat Karagöz ustası gibi kendisi iki karakteri seslendiriyor. E, Laurel Hardy'den bahsediyorum. Hı -hı. İki karakteri bir Amerikan şivesi. ...şey yapıyor, uyguluyor yani... o oley sen burada mıydın... ...gibisinden hani... Ee, ...onun dışında e, yani onlar sanki... ...Türkiye gelmiş Amerikan turistlermiş gibi... ...yani evet. buraya yerleştiriyor konuyu... Ee, ...öyle bir şey yapıyor ve... E, ...işte... ...orijinal esprileri değiştiriyor... ...yani bizim seyircimiz anlamaz diye... ...oradaki işte Amerika'da... ...yapılmış olan espriyi... ...buraya uyguluyor yani... ...tamamen başka şeyler de söyleyebiliyor... ...ve bunu spontane yapıyor... ...yani bunu işte seslendirmeyi yaparken... ...aklına geleni yapıyor mesela... ...yani Hı. orada bir gerçekten... ...evet bir şey var... ...nasıl diyeyim... ...tiyatrodan gelen bir... ...esneklikle... Evet. ...bir... bir... Doğaçlama olarak... Doğaçlama evet. var... Ve bunun ötesi var. Yani filmler... ...yani Türkiye'de şey... ...yani Yeşilçam'daki uyarlamaya gelmeden... ...önce Hı -hı. bütün bu şeyi bir bakmak lazım. Bu hani nereden nereye geliyor. Evet. Ve bunu da tabii ki bir yerden de hani... ...bu sinemanın icadı, sinema nasıl bir teknoloji... ...nereden geldi. Batıdan gelen bir teknoloji. Onların anlatım gelenekleri çok farklı. Çok evet. görsel üzerinden giden bir şey var. Hani orada 500 yıl optikle uğraş var. İşte tiyatro var, edebiyat var... Bizde olmayan şey nasıl diyeyim yani sinemaya gelmeden önce orada büyük bir uzun bir yolculuk var. Bizdeki yolculuk ne? Yani bizde ne var? Hani onu sorduğumuzda da. Bizde de anlatım kültürü var. Yani oral ne Türkçesi işte ağızdan ağıza sözlü bir kültür, sözlü. bir gelenek var. Sözlü hedefi var. Evet. Hı hı. E bu böyle düşündüğümüzde işte asıl o zaman konulara giriyoruz. Telife'de bu, buradan hı hı. gireceğim. Niye? Çünkü bu sözlü kültürün dayandığı şey nedir? Bir hikayenin anlatılmasıdır. Yani bir yani ve çokça anlatılmasıdır, değil mi? Hı hı. Hani orada hani hiç kimse telif istemez. Değil mi? Hani aşık kültürü, denbeş kültürü. Düşün işte insanlar hikaye anlatıyorlar ve bu hikayeler başkaları tarafından başka yerlerde yeniden anlatılıyor. Değişiyor anlatırken. Böyle bir kültür var bizde. Bizde işte Yeşil çam Sınavası dediğimiz şey de bu iki şeyin birleşmesi aslında. Evet yani halk sanatı birazcık daha halk edebiyatı ve işte divan edebiyatı. Hani Osmanlı'da da biraz ayrıdır. Tabii o bir şekilde farklı bir noktaya dönüşüyor. Tiyatrolar olarak e, aldıkları hani ve orta Tuluat tabii aynen. Daha sonra e, hani buna dönüşmesi gayet aslında doğal bir şey. Zaten e, sinemanın da ilk dönemi tiyatrodan e, temelli olduğu için zaten çok önemli. Evet ve şu var bir de işte Türkiye'de film okulu yok. Yani 50'li işte 40'lı 30 yani 40'lı yıllarda... Otuzlarda da tabii ki yani bütün tane sinema Türkiye'ye geldiğinden beri ne izliyoruz? Yabancı film izliyoruz. Burada işte İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde daha çok Amerikan filmleri izlendi. Niye Avrupa'dan film gelmiyordu? İşte Mısır melodramları izlendi. E 50'li yıllarda zaten işte Demokrat Parti döneminde işte küçük Amerika olmaya çalışılan politikalarla işte zaten Amerikan kültürü çokça geldi ülkeye. Hı hı. Tam orada zaten Yeşilçam patladı onun nedenler. Karışık ama işte 48'de işte Rusum indirimi oluyor, Türk filmle yani Türk filimciyi teşvik eden bir şey oluyor, işte elektrik gidiyor Anadolu'ya, orada sinemalar açılıyor, yani orada birden bir pazar doğuyor. Şeyler yok, Amerikan film ı, ithal eden şirketlerin ı, şeyleri yok. Um, ne dağıtım ağları yok Dağıtma Anadolu'da. Yok. İşte burada Türk sineması devreye giriyor ve orada bir ihtiyaç doğuyor ve birden bir bir patlama yaşanıyor ama ne yok sinemacı yok sinemacı sinema öğreten okul yok. De Demek ki bu insanlar nasıl öğrenecekler sinemayı izleyerek yani bir alaylı. Al Al aile bir şekilde işte filmleri izliyorlar nasıl yapmışlar böyle yapmışlar biz bunu nasıl kendimize uydururuz ya da işte uydururuz diye de hani uyarlarız, uyarlarız daha uyarlarız daha doğrusu evet ve böyle başlıyor bu süreç ve o dönem tabii ki çok da özgün işler de çıkıyor yani bütün külliyat şey uygulamadan şey uyarlamadan ibaret evet. değil zaten ama talep arttıkça tabii ki işte üç tane yani bir avuç senaristimiz var işte böyle gelişiyor ve bu filmler uygulanıyor bu uygulamanın işte kötü bir şey olmadığını aslında bizim filmimiz vurguluyor bu işte çalma çırpmanın aslında aslında ben bunlar, bunların yanlış tabirler olduğunu anlatmaya çalışıyoruz aslında filmde. Ve hı hı. bunun dünyada yani global yani her yerde böyle olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü Hollywood sinemasına baktığınızda da aynı hikaye. Ee, sürekli kendini tekrarlayan bir sinema var. Bu tekrar ihtiyacı zaten e, nesilden nesile bir tekrar ihtiyacı var zaten. Bütün bu remake'ler işte siyah beyaz dönemde siyah beyaz çekiliyor. Renkli film geliyor. Renkli çekme ihtiyacı duyuyor insanlar. Ki şu anda da bir remake yine furyası var. <gülüyor> var canım <gülüyor> Hollywood <gülüyor> zaten %70 remake ve şeylerle devam ediyor. Serial. Filmlerle Hı -hı. filan. Yani bu remake kültürünün ve bu orijinalin kutsanmasının yanlış bir şey olduğunu düşünüyoruz biz. Daha çok zaten bütün kültürel faaliyetlerin işte birbirinden bakarak, kopyalanarak, esinlenerek, yeniden birleştirerek... ...yani bu remix şeyini... Ya şeyin, da kolaj dedi, kolaj, çok seviyorum. Aha, aynen Hı -hı. kolaj kültürünün aslında her şeyin temelinde yattığını anlatmaya çalışan bir film. Biz de bunu Türk sineması üzerinden yapıyoruz. Evet aslında zaten e, bence işte bu remake diye yani bir koysak ya da uyarlama... ...zaten bu senin girdiğin... ...öncesinden girdiğimiz zaman... ...işte ne isim koymuşlardı... ...Türk Pop Sineması koymuşlardı... ...çünkü Hı -hı. hani işte böyle... Yani ...Türküş iş Pop Sinema diye de yurt dışında da... ...aslında zaten böyle bir açıklamaya girdiğimiz zaman... zaten ...ezber bozuyoruz bence... Hı -hı. ...yani zaten bu yönden hani... ...bir sıfır başlıyorsun gibi bir şey oluyor aslında... Onun Şimdi, yeni ismi Remakesploitation... evet. <gülüyor> mi öyle koymuşlar... Yani, ...ama zor bir şeydi ve... E, benim beklediğimden çok daha fazla daha aslında ilgi gördü belgesel Türkiye'de. Yani ben mesela yurt dışında çok daha fazla görür. Türkiye'de çok fazla ilgi görmeyecek diye bekledim ama... E, ...Türkiye'de özellikle hani alt kültürde ve hani bu konuyla ilgilenen insanlar arasında oldukça e, ilgi gördü. Bu konudan aslında bu yönden de yine tebrik ederim seni. Çok teşekkür ederim. Çünkü genelde böyle şeyler yapıldığı zaman hani yurt dışında... ...çünkü işte atıyorum ben de Sinematik e, Yeşilçam sitesinde bu fantastik Türk filmleri üzerine yazılar yazıyorum... İşte yazıyla ağırlıklı olarak ilgilenenler Amerikalılar ya da işte Avrupalılar. Yani fantastik film dediklerim filmlerle. Bunlarla ilgilenen daha çok onlar. İşte bir su filmini koyduğum zaman ya da işte çöl, yani işte Türkis Jaws diye şey olmuş ama genelde yani o filmle ilgilenenler işte biraz yurt dışındaki arkadaşlarımız. Ama buna rağmen belgeselin ilgi çekmesi bizim yönümüzden de çok önemli bir şey. Hani bizim de zaferimiz diyebilirim ben buna. <gülüyor> yani zafer bilmiyorum. Ya belgesel belki şu da var belgeselde. Hani biz işte kopya kültüründen giriyoruz. Çok eğlenceli komik Hı -hı. şeyler filan ama çok ciddi konular tartışılıyor evet. filmde. Hani bir kere sansür meselesi tartışılıyor. Dönemin sansürüyle günümüzün sansürü. Ee, i̇şte e, Yeşilçam sinemasındaki tabii ki e, emekçinin e, sömürülmesi de konuşuluyor. Günümüzdeki dizi endüstrisine değiniyoruz Hı -hı. bununla beraber. İşte dizilerdeki sömürüyü anlatıyoruz filmde. Günümüzün sansürüne değiniyoruz ve ayrıca da filmin sonuna doğru emek sinemasının yani arşivcilik üzerinden emek sinemasının yıkımını da anlatıyoruz filmde. Ve bunlar hani böyle aa işte bakın kopya kültürü üzerinde bir film için tabii çok şey ciddi meseleler. Yani pop sinemasından gösterip sansürden vuruyoruz gibi bir durum mu oluyor? Öyle bir şey evet. var filmde. Hı -hı. Ve bunu hani tabii kasıtlı olarak yaptık. Çünkü derdimiz hani şey değil sadece bir, bir savunmaya geçip de bakın işte bu hep kötü algılanan işte bu Çetin Lanç gibi yönetmenleri. Biz yani bir fan kültürü biz, biz fanlarıyız işte ve bunu savunuyoruz gibi bir şeyden, bir kafadan öyle bir çıkıp diyelim. Hı hı. hani Asıl Türk sinemasının bir sorun, sorunlarını anlatan bir film gibi oldu bu yani elbette ki şu şu var yani A'dan Z'ye Türk sinemasını anlatamazsınız yani öyle bir belgesi 90 dakika içinde yapamazsınız bir odak gerekiyor biz o oda işte bu, e, uyarlamalara e, onlar üzerinden bunu anlatmayı işte seçtik ve bunu anlatırken tabii ki ister istemez bu Türk sınavının şeyini e, iskeletini çıkarıyorsunuz evet. yani arka planını çıkarıyorsunuz e, ve önemli olanası bu bence filmde yani o döneme dair çok şey öğrendik bir de çok fazla söyleşi yaptık. Yani 100'e kadar, 100'e yakın söyleşi var. Bunlardan 50 50'sini kullandık galiba ve işte aralarında işte Çetin İnanç gibi ...Kuntulgar gibi işte bu fantastik sinema, Yılmaz Atadeniz gibi fantastik sinemayı da ilgili insanlar, yönetmenler Cüneyt Arkın gibi insanlar var. Ama ayrıca da Metin Erksan var mesela evet. filmde. İşte Halit Refik var. İşte bu otör sinemasını yapanlar var ve filmde asıl anlatmaya çalıştığımız nokta bu Türk sinemasının, yani herkesin bir ya Türk sinemasının topluca bir sorunları olduğunu evet. ve... Bu otör filmiyle işte o üçüncü sınıf film yapmak arasında çok bir fark olmadığını aslında anlatmaya çalıştık. Evet. Ve buradaki asıl şey önemli isim Yılmaz Güney. Yılmaz Güney'e de değiniyoruz filmimizde. Yılmaz Güney Umut'u çekti 1970 yılında biliyorsun. Ama 1970 yılında bir avuçta avantür filmler çekti yani. Mesela evet. Canlı Hedef Kızım İçin filmi aynı yıldır aynı ekiptir. Ya bu çok ilginç değil mi? Aynı ekiple gidiyorsun böyle bir film çekiyorsun. Bir de işte şey e, Türk sinemasının işte ne, Ahenk, mihenk taşı ne deniliyor? Mihenk taşı. taşı. Ha, mihenk taşı olan işte bir film çekiyorsun. Yani bunlar çok ilginç geldi bize. Ya zaten e, atıyorum hani benim de on yıldan beridir yapmakta olduğum minik bir savaş varsa eğer. E, o da biraz bunun üzerine. Çünkü hani kalın bir çizgi yok her şey ayıran hatta birbirine girmiş pek çok şey de var. Evet. Ve yani bahsettiğin gibi aynı kadro o filmi çekiyor, bu filmi çekiyor. O zaman hani e, birazcık sadece yani seyircinin değil, ayrıca bu konuyla ilgili araştırma yapanların da görmesi gereken noktalardan bir tanesi. Bir türlü hani işte Umut filmini izleyen birisi Canlı Hedefi de izlemeli demek de bence çok önemli. Çünkü bu bu arada Savaş Aslan'ın şeysi argümanı Hı -hı. Hocamız Savaş Aslan, şey Bahçeşehir Üniversitesi krediyi de vereyim. <gülüyor> Okey. Ya, yani bu bu, bu bu açıdan dedim ki, hani ben biraz önce söyledim ya, yani biz zaferimizdi falan dedim ama bu açıdan benim için çok değerli e, bir nokta. E, peki e, bu e, çekim sırasında, e, senin hani daha önceden farklı düşünüp de çekim sırasında e, hani karşılaştığın bir nokta oldu mu ya da e, hani... Çünkü bir yolculuğun var senin. Uzun hı hı. sürede de bu çekildi. Hatta bazı şeylerden sanırım hani bir de şunu şöyle göreyim diye e, zamanı da yaymış olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü 2007 yılında başlamıştın değil mi çekimine? Evet 2007'de başladı, 2014'te premieri yapıldı. Oldukça uzun bir süreç aslında bu. Yani hı hı. ben duygusal olarak da hani Metin Demirhan'la çekim yaptığını görmek de orada. Ya da Hüseyin Zan hani e, kaybettiğimiz isimleri de gördüğümüz zaman orada aslında. Yani, ama sende de bir yolculuğun var. Var. Yani uzun sürmüş. Hani peki bu uzun sürmesinin sonucunda hani sen de böyle bir saniye işte ilk çıktığım noktadan geldiğim noktada böyle bazı şeyler değişti, olgunlaştı ve farklılaştı dediğin nokta oldu mu? Tabi tabi elbette. Yani ben ilk başladığımda işte 2003 yıllarında elbette yani ben yurtdışında büyüdüm biliyorsun. Ee, e, bu Filmleri de video kaset üzerinden tükettim. Ve bizim için tabii ki uzaktı yani Yeşilçam. Ben İstanbul'da yaşasaydım işte Yeşilçam Sokağı'na gidip oradaki insanlarla görüşebilirdim 90'lı yıllarda mesela. Hı. Ama bunu yapmadım. Ben sonradan aslında yeniden ilgi duydum bu filmleri. Çünkü çocukluğumda işte şey VHS'den izlediğim filmlerdi bunlar. Çünkü Almanya'da video furyası çok büyüktü bilmeyenler için anlatıyorum. Biz bu filmleri videodan tükettik. Çünkü Türkiye ile ilgili tek ...tüketebileceğimiz kültürel ürün... ...işte hem yani müzik kasetleri... ...bir de video kasetleriydi o dönem. Bu yüzden hani... ...Hollywood ne kadar uzaktıysa bize... Hı -hı. ...Yeşilçam'da o kadar uzaktı. Hani öyle bir şey var... ...ve buraya geldiğimde tabii ki... ...hani çok heyecanlandım... Bu ...insanlarla görüşmek için... ...ama bunu çekim süreci öncesinde buradaydım... ...yani bu işte daha... ...o diploma dönemimde yaptığım araştırmalarla... Hı -hı. ...zaten birçok insanla tanışmıştım... ...o yüzden aslında... ...hani filmi nasıl anlatmak istediğimi... ...o çok kesindi... Hı -hı. Ama mesela emek sinemasının süreci çok önemliydi. Yani emek sinemasının protestolarını çektik dört yıl boyunca. Yani emek sinemasının yıkımına karşı olan protestoları. Ve orada... Iı, ve sonunda yıkıldı değil mi? Evet. Hı. Yani daha doğrusu işte yıkılıp tekrardan yapıldı. Aslında uygun deniyor ama... Yok yok Hiç, hiçbir şekilde tekrardan yapılmadı. O yıkıldı. Ve <gülüyor> kopyası ya kötü kopyasını yaptılar işte. Hı hı. <gülüyor> Eleştirdiğimiz. Neyse... Um, Asıl orada yani o yıkımdan sonra film bizim için bitti. Hı hı. Yani aslında yani evet kötü bir şey yani sanki orada şey bir şeyin yok olmasını bekliyormuşuz gibi oldu. Ama hani emek sınavası yıkıldı ve biz de, tamam artık bundan sonra çekmiyoruz daha. Yani bunun ötesini çekemeyiz zaten. Ve çünkü orada bir nokta kondu. Orada yani Yeşilçam Sokağı da bitirdiler aslında. Yani zaten bitmişti de hani o kalan şeyi de yani o ar arkeoloji ya bizim programımızın ismi. Evet. Hani öyle diyeyim sana işte orada bitti o arkeoloji yani aslında. Yani de arkeolojik kazın ee, geç Beyoğlu dönemine... ...Işık <gülüyor> tutmuş oluyor aslında. Evet. Yani Ve, biz, bizim evet. için hani Beyoğlu dönemi... Yani ...aslında onu da bir, bir şekilde belgelemiş oluyorsun. Yani şu anda farklı bir şeyler oluşuyor. yani O kentsel dönüşümle alakalı olarak ama... ...yani aslında yola çıktığın şey... ...ne kadar insanların için farklı bir şey olsa bile... ...aslında hani o sokakta olmuş. hani Kavgacılar orada. Film şirketleri orada. Ee, hali de, emekli de bunun bir noktasını koyunca... ister istemez. Evet. Bir de şey var hani Obo dönem bir de başka filmlerde çıktı mesela bu bu önemli hani biz e, Türk sineması üzerine tek bu film yapılmadı. Yani emek sinemasıyla ilgili şey çıktı e, Fırat Yücel'in e, özgürleşen seyirci emek sineması mücadelesi filmi. ...bu yıl Doc Leipzig'de premierini yaptı... ...mesela o önemli bir film... ...burada emek sineması platformu diye bir şey oluşturuldu... ...bütün evet. footage'lerimizi yani herkes... Yani ...belgeselciler... ...bir araya getirdik... ...bir havuz yaptık... ...o havuzdan işte biz de kullandık... ...onlar da kullandı... ...bu çok önemli mesela... ...onun dışında... Kapalı Geşe Türkiye'de tekelleşen film dağıtımı belgeseli çekildi. Hmm. Yani çünkü bir yerde film yapma süreci var. Diğer tarafta da filmi gösterme süreci var. Evet. Ve şu anda çok tekel bir durum var. Hani o, filmi, o film de önemli. Yani hep denk geldi evet, bu, evet. bu yıllara. Bunu Evrim Kaya, Can Müjdeci, Şenay Aydemir ve yine Fırat Yücel çektiler bu filmi. Sonra Deniz Yeşil'in Yollara Düştük. ...filmi çok önemli. İşte sinemacıların bir yürüyüşü vardı 70'li yıllarda. Yeni bir işte sansür tüzüğü gelmişti. Ona karşı bir duruş sergilediler. İstanbul'dan Ankara'ya yürüdüler. Topluca gerçekten evet. çok büyük bir organizasyondu. Onun belgeselini çektiydiniz um, Onun dışında Gülü Sağlam'ın çektiği... ...Ahmet Uluçay hakkında Tepecik Hayal Okulu belgeseli var. Yani sinema üzerine çok şey yapıldı bu arada. Yani bunlar önemli. Yani biz belki de hani... Bu, bunun sadece bir parçasıyız. Hı hı, hani evet. bu tamamlayan bir parçası, parçasıyız. O diğer filmlerde bence çok önemli. Yani bunları izlemek ve ıı, nasıl diyeyim böyle büyük bir resmi çizebilmek belki. Anladım. Yani, ayrıca teşekkür ederim de. Hani bunları herkes işte kendi belgeseliyle ilgili görüşürken genelde başka belgesellere referans vermezler. Bu de önemli bir şey. Çünkü aslında dediğim gibi bir, bir bütünün tamamlayıcı parçası oluyorsunuz. Şimdi bizim programın yavaş yavaş sonuna geldik. Ah. Evet bizim biraz kısa 25 dakika <gülüyor> kadar sürüyor. Aslında bakarsın seninle bu sohbetlerimizden başka bir şey daha ortaya çıkar program sonrasında. Benim bir kapatırken sormak istediğim bir şey var. Tabii. Sen tabii iki tane belgesel oldu ama bunun tabii ki herhalde senin durduğun bir nokta değil. Herhalde bir üretimler devam edecek ve baktığım zaman da Cem herhalde çok fazla şey çekmiştir. ...malzeme çok fazla birikmiştir diye hani e, anlatmak, paylaşmak istediğim birkaç tane eğer e, projem varsa onları da duymak Hı -hı. isterim bir güle güle demeden önce. Ya şu an şey yapıyoruz bir kitap projesi var işte yine belgesel tadında ım, bu elimizdeki söyleşileri editleyip de koyma. Hı -hı. Yani şey değil, söyleşi söyleşi arka arkaya değil de işte sen bir şey diyorsun, ben bir şey diyorum, başkası bir şey diyor. Böyle bir kitap ı, Hı -hı. projesi var şu anda yaptığımız işte elimizdeki materyallerle. Bir öyle bir şey var. Bu şey belgeselle ilgili mi? Yani şey daha doğrusu remake Motörle. mi? O, Aha, motorle. Motorle ilgili. O bir kitaplaştırılacak yani. Aha inşallah. Yani onun üzerine çalışıyoruz. Peki yani format olarak işte Avrupa'da ya da Amerika'da bazı şeyler ya da İtalyan şeyleri de filmleri de var. Onlar genelde bu tip belgeselleri bir de yanında bir CDC ile birlikte verirler. Herhalde öyle bir şey olması imkansız değil mi? İmkansız çünkü DVD'yi çıkaramıyoruz. Bu biraz ha, bu, absürt evet, bir Önemli durum. bir, şeydi, önemli bir şey. Çünkü yani konumuz zaten bir yerde işte korsancılık diyeyim. İşte o dönemin, dönemde Yeşilçam sineması ne yapmış? İşte yabancı filmlerden müzikler kullanmış kendi filmlerinde. Hı -hı. Bu filmlerin gerçekten %90'ını da böyle var. Biz de bunu zaten konu ediyoruz filmde. Ama günümüzde işte bir belgesel yaptığınızda siz o kullanılan yani Yeşilçam, Yeşilçam Sinemacıların kullandıkları müzikleri bizim belgeselde de gör gösterdiğimizde bizim telif ödememiz gerekiyor. Hı hı. Bunu işte Alman televizyonuna yaptığımızda o telifler yıllık ödeniyor ve dağıtılıyor. Orada hı hı. sorun yok ama DVD'sini çıkardığınızda ya da internete koymak istediğinizde teker teker o hakları almamız gerekiyor. Böyle bir bütçemiz olmadığından filmin DVD'si çıkmayacak, internete de girmeyecek. Yani bir noktada televizyona hapsolmuş bir film... ...var elimizde. Böyle bir sorun var yani. Anladım, bu üzücü bir şey. Üzücü bir şey ve yine işte bu sansür... ...ve aslında telif... ...yani telif üzerinden sansür konularını... Hı hı. ...zaten anlatıyoruz ya filmde de. ...ama bu tabi uzun sürecek. Şimdi çok kısa geçeceğim. <gülüyor> Ama yani günümüzde de böyle ticari bir sansür var. Çünkü... Evet. Im, ...işte bu telifler... ...büyük şirketlerin elinde... ...ve çok uzun uzun yıllar... ...korunuyorlar, biz belgeselciler olarak çok büyük... ...sorunlar yaşıyoruz bu telif meselesi yüzünden... ...hep, yani burada şey, adil bir... ...uygulama yok, hı hı. o yüzden... ...hani o dönemi, Yeşilçam dönemindeki... ...o kullanımı, hani... ...o işte, nasıl diyeyim, o... ...remix kültürünü... Hı hı. ...diyeyim, hayranlıkla... ...izliyoruz yani, çünkü adamla... ...adamlar, pardon, yani sanatçılar almışlar evet kullanmışlar kendi filmlerinin de dinliyoruz işte Ennio Morricone soundtrack'lerini falan ama çok da güzel olmuş bir yandan Hı. da bu telif meselesi çok kompleks bir mesele evet, ve evet. Hayatımız ama her alanında var de o var yani. Evet yani tohumdan işte. DVD'nin olmayacak yani kötü bir haber yani benim için. Ha pardon evet yani oradaydık özür dilerim evet. Tohuma geleceksek oradan. Evet. Şey peki bu son bir toparlamak için Hı. söylüyorum bu yani projelerin yani ha, durmayacak. seni durdurmayacak yok, durmayacak herhalde yok, bu yok. Bizi durdurmaz Hı. tabii ki önemli projeyi anlatayım. Hı. Bir tane projemiz var o da şu yol filmiyle Dünya Kurtaran Adam filmi üzerine bir belgesel. Şöyle ki iki film de aynı yıllarda çekilmiş Hı. birisi işte Türkiye'nin en iyi filmi gibi yani yıllarca en iyi filmi olarak geçiyordu. Diğeri de en kötü filmi olarak geçiyorsun aslında ama yurt dışında tanınan filmler bunlar. Ama iki film de gerçekten 81-82 dönemlerinde çekilmiş sıkı yönetim dönemi. İki ayrı ekibi ekip yola çıkmış ve çekmişler. İki film hakkında çok efsane var. Bizim de yapmak istediğimiz o kalanları yani kalan insanları, ekipleri toplamak ve ekiplerle bir yolculuğa çıkmak. Hı. Filmler nerede çekildi? Oralara gitmek, onlar işte insanlarla konuşmak, işte burada ne yaptınız, nasıl oldu? Yani gerçekten bu şey sahnelerin peşine düşmek aslında ve paralel bir kurguda bu iki filmi birleştirmek. Ama çok güzel yani demek ki. Ee... Bir dahaki programımızın en azından konusu belli. <gülüyor> ya da onlardan bir tanesinin konusu belli. Ee, ben çok teşekkür ediyorum. Bize ayrılan süre çünkü e, sona erdi. Ben çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Umarım yine Cem'i Almanya'dan İstanbul'a geldiği gün tekrar yakalayacağız. Ee, belki de hani canlı yayın olmaz ama... ...belki kayıt yapabiliriz ama... E, ...Yeşilçam Arkeolojisi'ne... ...böyle katkıda bulunan bir ismi de... E, bol, bol konuk etmek isteriz. E, önümüzdeki hafta yine 15.30'da... E, ...Açık Radyo'da 94.9... ...Açık Radyo'da sizlerle birlikte olacağız... Önümüzdeki hafta görüşmek üzere Yeşilçam Arkeolojisi'nden herkese hoşçakalın. İyi haftalar, iyi hafta sonları. Yeşilçam Arkeolojisi Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri.